On yedinci söz, Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْعَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ اَيُّهُمْ اَحْصِنْ عَمَلًا وَاِنَّا لَجَاَعِلُونَ ma عَلَيْهَا سَعِيلًا jurza. Yeryüzünde ne varsa biz dünya için bir süs olarak yarattık ki insanlardan hangisi daha güzel işler yapacak diye imtihan edelim. Onun üzerindeki her şeyi biz elbette hukuk kuru bir toprak haline getireceğiz. وَمَا dünya الدُّنْيَا laibun لَعِبٌ وَلَهَلٌ Dünya hayatı, bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildi. Bu söz, iki âli makam ve bir parlak zeyilden ibarettir. Halık-ı Rahim ve Rezzak-ı Kerim ve sâni Hakim şu dünyayı, âlem-ı errah ve ruhaniyaf için bir bayram, bir Şehraim suretinde yapıp, bütün esmasının garaib-i ile süslendirip, Küçük büyük ulvisüflü her bir ruha, ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasin ve inamattan istifade etmeye muvafık. Ve havas ile mücehhez bir ciset giydirir. Bir vücudu cismani verir. Bir defa o temaşagaha gönderir. Hem zaman ve mekan cihetiyle pek geniş olan o bayramı asırlara, senelere, mevsimlere hatta günlere kıt'a'lara taksim ederek her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta bir ciyette her bir günü, her bir ayı birer taife ruhlu mahlukatına ve nebati masluatına birer resmi geçip tarzında bir ulvi bayram yapmıştır. Ve bir ruh zemin, hususan bahar ve yaz zamanında masluat-ı sagirenin taifelerine öyle şaşalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki, tabakat-ı âliyede olan ruhaniyatı ve meda ikeleri ve sekeneyi semavatı seyre ve edecek bir cazibe görülüyor. görünüyor. Ve ehli tefekkür için öyle şirin bir mütalagah oluyor ki akıl tarifinden acizdir. Fakat bu ziyafeti ilahiye ve bayram-ı rabbaniyedeki İsmi Rahman ve Muhimin tecellilerine mukabil İsmi Kahhar ve Menin Firak ve merd ve karşılarına çıkıyorlar. Şu ise Varrahmeti Vasiat kulleşey. Rahmetin her şeyi kaplamıştır. Rahmetinin müs'at-ı zahiren muvafık düşmüyor. Fakat hakikatte birkaç ciheti muvafakatı vardır. Bir ciheti şudur ki, sani Kerim, Fatır-ı Rahim, her bir taifenin resmi geçit nöbeti bittikten ve o resmi geçitten maksut olan neticeler alındıktan sonra ekseriyet itibariyle dünyadan merhametkârâne bir tarzı temfir edip usandırıyor. İstirahata bir meyil ve başka bir aleme göçmeye bir şirk ihsan ediyor. Ve vazifeyi hayattan terhis edildikleri zaman, vatan aslilerine bir meyelanı şerf engiz ruhlarında uyandırıyor. Hem o Rahman'ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki, nasıl vazife uğrunda, mücahede işinde telef olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor. Ve kurban olarak kesilen bir koyuna, ahirette cismani bir vücudu baki vererek sırat üstünde sahibine burak gibi bir gineklik merkebesini vermekle mükafatlandırıyor. Öyle de sair ziruh ve hayvanatın dahi kendilerine mahsus vazifeyi i fıtriye-i rabbaniyelerinde ve evamiri subhaniyenin itaatlarında telef olan ve şiddetli meşakkat çeken ziruhların onlara göre bir çeşit mükafat-ı ruhaniye ve onların istidaklarına göre bir nevi ücret maneviye. O tükenmez, hazine rahmetinde vaid değil ki bulunmasın. Dünyadan gitmelerinden pek çok incinmesinler. Belki memnun olsunlar. La يَعْلَمُ الْغَيْبِ illallah. Lakin, ziruhların en eşrefi ve şu bayramlarda kemiyet ve keyfiyetçiyetiyle en ziyade istifade eden insan. Dünyaya pek çok meftun ve müptela olduğu halde dünyadan nefret ve âlem bekaya geçmek için eser-i rahmet olarak iştiyak en bir halet verir. Kendi insaniyeti dalalette boğulmayan insan o haletten istifade eder. Rahatı kalple gider. Şimdi o haleti intihac eden vecihlerden numunu olarak beşini beyan edeceğiz. Birincisi, ihtiyarlık mevsimiyle dünyevi, güzel ve cazibedar şeyler üstünde fena ve zevalin damgasını ve acı manasını göstererek o insanı dünyadan ürkütüp o faniye beden, bir baki mahlubu arattırıyor. İkincisi, insanın alaka payda ettiği bütün ahbaplardan yüzde doksan dünyadan gidip diğer bir âleme yerleştikleri için o ciddi muhabbet saikasıyla o ahbabın gittiği yere bir iştiyat ihsan edip mevvit ve eceli mesrurane karşılattırıyor. Üçüncüsü, insandaki nihayetsiz zayıflığı ve acizliği bazı şeylerle ihsas ettirip hayat yükü ve yaşamak tekalifi ne kadar ağır olduğunu anlattırıp istirahata ciddi bir arzu ve bir diğer ahara gitmeye samimi bir şev veriyor. Dördüncüsü, insanı mümine nur imanla gösterir ki mevd idam değil, tebliğin i mekandır. Kabir ise zulümatlı bir kuyu ağzı değil, nuraniyetli alemlerin kapısıdır. Dünya ise bütün şaşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Elbette zindan dünyadan bostan cinana çıkmak ve müziç dağı-ı dağı, hayat-ı cismaniyeden âlem rahata ve meydanı tayaran-ı geçmek ve mahlukatın sıkıntılı gürültüsünden sıyrılıp huzur-u gitmek bin can ile arzu edilir bir seyahattir, belki bir saadettir. Beşincisi, Kur'an'ı dinleyen insana Kur'an'daki ilm hakikatı, ve nur hakikatla dünyanın mahiyetini bildirmekle dünyaya aşık ve alaka pek manasız olduğunu anlatmaktır. Yani insana der ve ispat eder ki, dünya bir kitab-ı samadani'dir. Huruf ve kelimatı nefislerine değil, belki başkasının zat ve sıfat ve esmasına delalet ediyorlar. Öyleyse manasını bil, al, lokuşunu bırak, git. Hem bir mezradır. Ek ve mahsulünü al, muhafaza et. Muzahrafatına az önemlilik verme. Hem birbir arkasında daim gelen, geçen aynalar mecmuasıdır. Öyleyse onlardan tecelli edeni bil, en varını gör ve onlarda tezahür eden esmanın tecelliyatını anla ve müsemmaalarını sev ve zevale ve kırılmaya muhkûm olan o cam parçalarından alakanı kez. Hem seyyar bir ticaretçiydir. Öyleyse alışverişini yap gel ve senden kaçan, ve sana iltifat etmeyen kafilelerin arkalarından beyhude koşma, yorulma. Hem muhakkak bir seyren yahtır, öyleyse nazarı ibretle bak ve zahiri çirkin yüzüne değil, belki cemili i bakiye bakan gizli, güzel yüzüne dikkat et. Hoş ve faydalı bir temizüh yap, dön ve o güzel manzaraları ira eden ve güzelleri gösteren perdelerin kapanmasıyla akılsız çocuk gibi ağlama, merak etme. Hem bir misafirhanedir, Öyleyse onu yapan mihmandar kerimin izni dairesinde ye, iç, şükret. Kanunu dairesinde işle, hareket et. Sonra arkana bakma, çık git. Her zekârâne fuzuri bir surette karışma. Senden ayrılan ve sana ait olmayan şeylerle manasız uğraşma. Ve geçici işlerine bağlanıp boğulma gibi zahir hakikatlarla dünyanın iç yüzündeki esrarı gösterip dünyadan müfârekatı gayet maşifleştirir. Belki hüsiyar olanlara sevdirir. Ve rahmetinin her şeyde ve her şeyininde bir izi bulunduğunu gösterir. İşte Kur'an şu beş vecihte işaret ettiği gibi, başka hususi vecihlere dahi âyâ Kur'an'ı işaret ediyor. Ve o kimseye ki şu beş vecihten bir hissesi olmaya. 17. sözün ikinci makamı, haşiye. Bu ikinci makamdaki parçalar şiire benzer fakat şiir değiller kastî nazmedilmemişler. edilmemişler. Belki hakikatların kemal-i intizamı cihetinde bir derece manzum suretini almışlar. Bırak çare feryadı. Beladan gel, tevekkül kıl. Zira feryat bela ender, ata ender, beladır bil. Bela vereni buldunsa ata ender, safa ender bela bil. Bırak feryadı. Şükür kıl. Maneldi bela bil. Dema keyfinden güler, hep gülmül. Gel bulmazsan, bütün dünya cefa ender, fena ender, tebâdır bil. Cihan bolu bela başında varken, ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Tevekkülle bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddün. Bil ey hodgâm, bu dünyada saadet, her ki dünyada. Kuda bin isen o kafi'dir. bıraksam da bütün eşya lehinde... Gel hudbin isen helakettir. Ne yaparsan bütün eşya aleyhinde demek terki gerektir. Her iki halde bu dünyada. Terki demek Kudâ mülkü, onun izni, onun namıyla bakmakta. Ticaret istiyorsan gel şu fani ömrünü bakiye edildi. Eğer nefsine talipsen çürüktür, hem temelsiz de. Eğer afakı istersen fena damgası üstünde. Demek değmez ki alınsa, çürük maldır bu çarşıda. Öyleyse geç. İyi mallar dizilmiş arkasında. Siyah kutun bir meyvesi. O mübarek başında eski sahip, yeni sahipliği saniyle söylemiştir. Ziya Paşa değil, Avrupa meftunlarıdır. Mütekellim nefsim değil, tilmiz Kur'an namına kalbimdir. Geçen sözler hakikattır. Sakın şaşma. Hudurdundan hazır aşma. Ecanip fikrine sapma. Dalalettir kulak asma, eder elbet senin nadim. Görürsün en ziyadarım, zekavette alem darım. O hayretten der daim eyvam. Kimden kime şekva edeyim, ben de hî şaştım. Kur'an dedirtir, ben de derim, hiç de çekinmem. Ondan ona şekva ederim, sen gibi şaşmam. Hak'tan hakka feryat ederim, sen gibi aşmam. Yerden göğe dava ederim, sen gibi kaçmam. ''Ki Kur'an'da dava nurdan nuradır, sen gibi caymam.'' ''Kur'an'dadır hakikme, ispat ederim, muhalif felsefeyi beş para saymam.'' Kurandadır elmas hakikat, dercan ederim, sen gibi satmam.'' ''Halktan hakka seyran ederim, sen gibi satmam.'' ''Dikenli yolda tayran ederim, sen gibi basmam.'' ''Ferçten arş ve şükran ederim, sen gibi asmam.'' ''Mevte, ecele dost bakarım, sen gibi korkmam.'' Kabir'e gülerekten girerim, sen gibi ürkmem. Ejder ağzı, bahşet yatağı, hiçlik boğazı, sen gibi görmem. Ahbaba kavuşturur beni, kabirden darılmam, sen gibi kızmam. Rahmet kapısı, nur kapısı, hak kapısı, ondan sıkılmam, geri çekilmem. Bismillah diyerek çalıyorum, arkama bakmam, dehşetle almam. Haşi'e bir, eyvah diyerek kaçmıyorum. Elhamdülillah diyerek... Rahat bulup yatacağım. Zahmeti çekmem, vahşette kalmam. Allahu ekber diyerek ezan hocayı işitip kalkacağım. Mahşer-i Ekber'den çekinmem, Mescid-i Azam'dan çekinmem. Fahşi iki İsrafil'in ezanını fecr-i haşirde işitip Allahu ekber diyerek kalkacağım. Salat-ı Kübra'dan çekinmem, Mecm'a-i Ekber'den çekinmem. Lütfu yazdan, nuru Kur'an. Heyz-i iman sayesinde hiç üzülmem. Durmayıp koşacağım. Arş-ı ziline uçacağım. Sen gibi şaşmam. inşallah.